106. mektup Bu mektup Muhammed Sa'dık eş-Mehriye'ye yazılmıştır. Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek Allahu Teala'nın en büyük nimetlerinden olduğunu bildirmektedir. Aşırı sevgi ve tam bağlılıkla yazılmış olan güzel mektubunuz geldi. Bundan dolayı Allahu Teala'ya hamd ve şükür olsun. Bu yolda olanları tanımak ve sevmek Allahu Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir. Hangi mesut kimseyi acaba bu nimetlerle şereflendirirler? Şeyhülislam Abdullah-ı Ensarî şöyle buyuruyor ki: "Ya Rabbi! Dostlarını öyle yaptın ki, onları tanıyan sana kavuşuyor ve onları tanımayan sana kavuşmuyor. Bu büyüklere düşmanlık etmek sonsuz ölüme sürükleyen bir zehirdir. Onları incitmek sonsuz felaketlere sebep olur. Allahu Teala sizi ve bizi bu belaya düşmekten korusun." Şeyhü'l-İslam yine buyuruyor ki ''Ya Rabbi, her kimi felakete düşürmek istersen onu bizim üzerimize atarsın.'' Farisi'nin dediği gibi ''Hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan melek de olsa kurtulamaz yüz karalığından. Allahu Teala'nın size yeniden ihsan etmiş olduğu bu tebeyi ve bu yola kavuşmayı büyük nimet biliniz. Bu yolda ilerleyerek Allahu Teala'ya yalvarınız.'' Allah-u Teala doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selamet versin. 107. Mektup Bu mektup yine Muhammed Sadık-ı yazılmıştır. Evliyanın kerametlerini bildirmektedir. Hak Subhanehu ve Teala Evliya'ya inanmakla ve büyük insanları sevmekle hepimizi şereflendirsin. İçinde birkaç sual bulunan mektubunuz geldi. Denemek ve üzmek için yapılan soal, cevap vermeye değmezse de belki faydalı olur düşüncesiyle cevap veriyorum. Birisi anlamazsa da anlayanlar çok şey öğrenir. SUAL Eskiden gelmiş geçmiş velilerde çok kerametler, harikalar, hasıl olmuştu. Zamanımızdaki büyüklerde ise az görülmektedir. Bunun sebebi nedir diyorsunuz? CEVAP Bu suali sormanız, Zamanımızın büyüklerinde harikalar az görülüyor diyerek bunları küçültmek düşüncesiyle olduysa şeytanın aldatmasından Allahu u Teala'ya sığınırız. Sözün gelişinden düşüncenizin öyle olduğu anlaşılıyor. Şeytanın şerrinden Allahu u Teala'ya sığınınız. Veli olmak için insanlardan harikaların kerametlerin meydana gelmesi şart değildir. Halbuki peygamberin mucize göstermesi lazımdır. Bunlarla beraber, evliyanın hemen hepsinde keramet görülmüştür. Keramet göstermeyen veli pek azdır. Bir veliden çok keramet meydana gelmesi, onun üstünlüğünü göstermez. Evliyanın birbirinden üstünlüğü, Allahu Teala'ya daha yakın olmalarına bağlıdır. Daha yakın olan bir veli pek az keramet sahibi olabilir. Allahu Teala'dan daha uzak olan bir veli daha çok keramet harika gösterebilir. Bu ümmetin sonradan gelen Evliyası'nda o kadar çok kerametleri olanlar görülmüştür ki, Ashab-ı kiramın hiçbirinde bunun yüzde biri bile meydana gelmemiştir. Halbuki Evliya'nın en yükseği, en aşağı derecede olan bir sahabenin derecesine kesinlikle yetişemez. Görülüyor ki, Evliya'yı ve onların üstünlüğünü anlayabilmek için kerametlerine, harikalarına bakmak cahillik, kısa görüşlülük olur. O kimsede, o büyüklerin yollarına katılabilmek kabiliyetinin az olduğunu gösterir. Peygamberlerin ve velilerin feyz ve bereketlerine ancak onlara uymak kabiliyetinde olanlar kavuşabilir. Kendi düşüncelerine, hayallerine uyanlar kavuşamaz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an uymak kabiliyeti sebebiyle Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sormadan inanıverdi. Ebu Cehil de bu kuvvet bulunmadığından o kadar alamet ve mucizeler gördüğü halde peygamberliğine inanmak saadetiyle şereflenemedi. sureti i En'am'da ''Senin peygamber olduğunu belirten açık alametlerin hepsini görseler yine inanmazlar. Yanına geldikleri zaman terbiyesizlik yapar, mübarek kalbini incitirler ve bu Kur'an eskiden kalma hikayeler masallardır.'' derler. Meali şerifindeki ayeti kerime böyle tali bildirmektedir. Peygamber Efendimiz zamanına yakın zamanlardaki evliyanın az keramet göstermesini bütün ömürlerinde 3-5 harikadan başka görülmediğini söyledik. Cüneyd-i Bağdadi'nin 10 kerametim bile işitilmemiştir. Akta'ala Musa Aleyhisselam'a 9 mucize verdiğini bildirmektedir. Bunlar düşmanlara karşı olan harikalardır. Yoksa peygamberlerden ve evliyadan her saatte harikalar meydana gelmektedir. Düşmanları bilse de bilmese de harikaları güneş gibi görülmektedir. Farisi'nin dediği gibi. Kör görmezse güneşin kabahati ne? Sual Temiz olan taliplerin keşif ve müdahale ettikleri şeylere şeytan bir şey karıştırabilir mi? Karıştırabilirlerse bunu ayırt etmek nasıl olur? Karıştırılamazsa Keşif ve ilhamla elde edilen bilgilerin bazısının yanlış olması nedendir? Cevap Her şeyi doğru olarak yalnız allah Teala bilir. Bilgisini şeytanın karıştırmadığı kimse yoktur. Peygambere bile karışabileceği hata karıştığı halde evliyaya karışmaz olur mu? Nerede kaldı ki acemi taliplere karışmasın? Şu kadar var ki peygambere şeytanın karıştığı haber verilir ve yanlış doğrudan ayrı dolunur. Nitekim Harç suresinde Allah-u Teala şeytanın karıştırdığını değiştirir. Sonra kendi ayetlerini sağlam olarak bildirir. Mehalindeki ayet-i kerime bunu beyan etmektedir. Evliyaya şeytanın karıştırdığını haber vermek lazım değildir. Çünkü veliler nebilerin izinde yürümektedir. Bunlar peygamberlerin bildirdiklerine uymayan buluşlarını reddederler, kıymet vermezler. Fakat peygamberlerin dininin bildirmediği, doğru veya yanlış demediği bilgilerin doğrusunu, eğrisini ayırmak güçtür. Çünkü ilham zannedir, şüphelidir. Fakat doğru ilhamları eğrilerinden ayırmak veliler için bir kusur olmaz. Çünkü dünya ve ahiret saadetine kavuşmak, isamiyete uymak da olur. İsamiyetin bildirmediği şeyler ehemmiyeti değildir. İnsanlara ehemmiyeti şeyleri yapmak emrolunmadı. Keşif ve ilhamlarda yanlışlık yalnız şeytan tarafından gelmez. Çok defa şeytan hiç karışmadan hayalde doğru olmayan bazı şeyler hasıl olur. Mesela bazen peygamberimizi rüyada görüp bazı şeyler öğrenenler oluyor ki bu öğrendikleri kitaplara uymamaktadır. Halbuki bu rüyalara şeytanın karışmadığı meydandadır. Çünkü şeytanın her ne surette olursa olsun peygamber efendimizin şekline girmeyeceğini alimlerimize bildirmektedir. İşte böyle rüyalar da hayal yanlış şeyleri doğru gibi göstermektedir. Sual, evliyanın kerametiyle kafirlerde hasıl olan istidraç birbirine benziyor. Acemi bir talip bir harikulade görünce bir velinin rahmetullahu aleyh kerameti yahut bir yabancının istidracı mı olduğunu nasıl ayırt edebilir? Cevap, bunu ayıracak talibin vicdanıdır. O kimseyle konuşunca Talibin kalbinde dünya sevgisi azalıp Allahu Teala'ya bağlılığı artsa, onun keramet sahibi bir veli olduğunu anlar. Eğer böyle olmazsa, istidraç gösteren bir yalancı olduğu anlaşılır. Onun sözleriyle, kalbindeki bir değişiklik duymayan kimse, hayvan gibi olan cahil bir kimsedir. Hevesi olan, isteği bulunan talip, kalbindeki bu değişikliği çok güzel sezer. Bu seçilmiş nurlu insanlar, Cahillerin duymamasına ehemmiyet vermez. Çünkü ruhi hasta, basireti, kalp gözü kör olanlar duygusuz olur. Kalbindeki bu değişikliğini anlamaktan daha mühim ve daha lüzumlu birçok bilgilerden bu cahillerin haberi yoktur. Velî olmak için Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmalıdır demişlerdir. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarına uygun sıfatlar evliyada hasıl olur. Fakat bu benzerlik Yalnız isimdedir ve uygunluk sıfatların topluluğundadır. Yoksa sıfatların hususiyetlerinde beraberlik olmaz. Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınız emri anlatılırken Hace Muhammed Paris'a Tahkikat ismindeki Farisi kitabında buyuruyor ki Allahu Teala'nın bir ismi Meliktir. Bu her şeye hakim, galip demektir. Talip tasavvuf yolunda ilerlerken kendi nefsine hakim galip olur ve başkalarının kalplerini tesir etmeye başarırsa bu sıfatta ahlaklanmış olur. Allah-u Teala'nın bir ismi de semidir, Yani işiticidir. Talip doğru sözü herkesten kabul eder ve gizli hakikatleri can kulağıyla duyarsa bu sıfatla huylanmış olur. Bir sıfatı daha basirdir. Yani Allah-u Teala her şeyi görür. Talibin kalp gözü açılır ve feraset ışığıyla kendi ayıplarını ve başkalarının iyi huylarını görürse, yani başkalarını kendinden daha üstün görürse ve Allahu Teala'nın her an gördüğünü göz önünde bulundurarak hep Allahu Teala'nın beğendiği şeyleri yaparsa bu sıfata huylanmış olur. Bir sıfatı da Muhyi'dir. Yani Allahu Teala dirilticidir. Talip unutulmuş sünnetleri canlandırır, meydana çıkarırsa bu sıfatta sıfatlanmış olur. Bir sıfatı da mümittir, yani öldürücü demektir. Talip, sünnetlerin yerine yerleştirilmiş olan bidatileri men eder, yok ederse bu sıfatta sıfatlanmış olur. Bütün sıfatlar bunlar gibidir. Cahiller bu ahlaklanmayı başka türlü anlamış ve yoldan çıkmıştır. Veliler ölüleri diriltir, olan şeyleri bilir sanmıştır. Böyle daha nice bozuk düşüncelere saplanmışlardır. Halbuki bazı zanlar günahtır. Harika, yalnız ölüleri diriltmek, istediğini öldürmek demek değildir. İlham yoluyla gelen bilgiler, kerametlerin en büyüğüdür. Nitekim mucizelerin en kuvvetlisi ve kıyamete kadar olan Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Gözü açmalı ve iyi görmeli ki, ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri ilimler, marifetler, nisan yağmuru gibi yağmaktadır. O kadar çok oldukları halde hepsi İslamiyeti uygundur. İslamiyeten kıl kadar ayrılanı yoktur. Bu da hepsinin doğru olduğuna açık bir alamettir. Zaten Yüksek Hocam Muhammed Vakibillah size ilham olunan ilimlerin hepsi doğrudur buyurmuştur. Fakat ne faydaki hocam hazretlerinin sözü sizin için güvenilecek senet değildir. en bir de pirini çok seven diyorsunuz. Mektubunuza inat ve itiraz kokusu var. Fakat kıymetli bilgilerin yazılmasına sebep olduğundan iyi oldu. Farisenin dediği gibi, ''Elbet bolunur bir güzellik çirkinde, inci gibi görünür dişler zencide.'' Şaşılacak şeydir ki, bundan önceki mektubunuzda çok sevgi ve saygı göstermiştiniz. Arka arkaya gördüğünüz iki rüyadan dolayı eski hallerinizden tebe ettiğinizi, ve bu yola sıkı sıkı bağlandığınızı ve tecdid-i iman ettiğinizi de yazmıştınız. Bir ay geçmeden bu halinizin değiştiği anlaşılıyor ve pek çabuk eski halinize döndüğünüz görülüyor. Bu gerilemeniz o iki rüyanın şeytani olduğu veya yanlış bir keşif olduğu düşüncesini hasıl etmektedir. O mektubunuz nasıldır, bu mektubunuz nasıldır? Hani Farisi'nin de dediği gibi, söyle ona, neden kötülük yapıyor? Bana değil kendine ediyor. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere Allahu Teala selamet versin. 108. mektup. Bu mektup Meyhan Seyyid Ahmed'e yazılmıştır nübüvvetin vilayetten daha üstün olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala bizi ve sizi bütün Müslümanları Peygamberin Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan ayırmasın. Tasavvuf yolundaki büyüklerinden birkaçı, şekir halindeyken vilayetini nübüvvetten daha üstündür dedi. Birkaçı da üstün olan vilayet peygamberin kendi vilayetidir diyerek velinin Nebi'den daha üstün olacağının anlaşılmasını önlediler. Fakat işin doğrusu bunun tersidir. Çünkü peygamberlerin nübüvveti kendi vilayetinden daha da üstündür. Vilayet makamında olanlar göğüslerinin sıkıntısından halkla birlikte bulunamıyorlar. Peygamberlikte ise göğüsleri çok geniş olduğundan hak tala ile olmaları hakla birlikte olmalarına ve halkla birlikte olmaları da hak tala ile birlikte olmalarına engel değildir. Peygamberlikte yalnız halkla olmak yoktur. Bunun için yalnız Hak-ı Teala'yla olan vilayet, nübüvvetten daha üstün değildir. Allahu Teala korusun, cahil insanlar yalnız halkla olur. Nübüvvetin şanı, şerefi bundan çok yüksektir. Bu sözünüzü iyi anlamak, sekir sahibinin güç gelir. Halleri doğru olan büyükler, böyle olduğunu çok iyi bilirler. Arabi'nin dediği gibi, nimete kavuşanlara afiyet olsun. 109. Mektup Bu mektup hakim Sadıra gönderilmiştir. Kalbin selameti ve hak talihadan başka şeylere unutması belirilmektedir. Allah adamları kalp hastalarının tabipleridir. Batın hastalıklarının giderilmesi bu büyüklerin tedavisiyle oluşur. Bunların sözleri ilaçtır, bakışları şifadır. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz. Onlar Allah adamlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir. Batın hastalıklarının en kötüsü ve kalp bozukluklarının başı, kalbin Hak Teala'dan başka şeylere bağlanmasıdır. Bu bağlılıktan büsbütün kurtulmadıkça kalp selamet bulamaz. Çünkü Allahu Teala hiçbir yerde ortak istemez. Zümer Suresi 3. ayetinde mealen, Biliniz ki Allahu Teala için olan din, yalnız onun için olan halis dinleri buyuruldu. Hele şeriki ortağı daha üstün tutmak hayasızlığın alçaklığın sonu olur. Allah-u Teala'dan başka şeyleri ondan daha çok sevmek, onun sevgisi hiç gibi kalmak ne büyük hayasızlıktır. Hadis-i Şerif'te hayâ imanın bir parçasıdır buyuruldu ki bu hayâ bildirilmektedir. Kalbin hastalıktan kurtulmasının yani hak-ı Teala'dan başka şeylere bağlılığı kalmamasının alameti, işareti, Kalbin masivayı büsbütün unutmasıdır. Hiçbir şeyi hatırlayamamasıdır. Bir şeyi düşünmek için zorlansa hiç düşünülmez. Böyle bir kalbin herhangi bir şeye bağlılığı olmaz. Allah adamları yani veliler kalbin bu haline fena demişler. Bu yolda birinci adım budur. Sonsuz olan nurların görünmesi ve marifetlerin, hikmetlerin gelmesi bu zaman başlar. Fenaya kavuşmadıkça hiçbir şey ele geçmez. Farisi'nin dediği gibi, bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak-ı Teala'ya yol bulamaz assa. 110. Mektup Bu mektup Şeyh Sedrettin'e yazılmıştır. İnsanın kulluk vazifesini yapmak ve Allahu Teala'nın sevgisine kavuşmak için yaratıldığını bildirmektedir. Hak-ı Teala sizi yüksek insanların istediği şeylerin sonuna kavuştursun. İnsan kulluk vazifelerini yapmak için hep Hak-ı olmak için yaratıldı bunlara da geçmişlerin ve geleceklerin efendisine zahiri ve batını tam uymadıkça kavuşulmaz yani haramlardan ve mekruhlardan sakınmadıkça kavuşulmaz Allahu Teala bizim ve sizin sözlerimizi ve işlerimizi ve zahirimizi ve batınımızı ve ibadetlerimizi ve itikatlarımızı o yüce peygambere uygun olmakta şereflendirsin. Farisinin dediği gibi Allah'tan başka her neyi tapınsa hepsi hiçtir Yazıklar olsun o kimseye ki bir hiçlidir. hak Teala'dan başka olarak özenilen her şey mabuddur. Hak-ı Teala'dan başkasına ibadet etmekten kurtulmak için ondan başka bir şeye özenmemek, hiçbir şeyin arkasına düşmemek lazımdır. Ahireti, cennet nimetlerini istemek de böyledir. Bunları istemek her ne kadar sevapsa da mukarreblerce günah sayılır. Ahiretteki şeyleri istemek böyle olunca dünya işlerine düşkün olmanın neye varacağını anlamalıdır. Çünkü dünya Hak Taylan'ın sevmediği şeylerdir. Haramlar ve mekruhlardır. Dünyadaki şeyleri yarattığından beri onlara hiç kıymet vermedi. Allahu Teala'nın sevmediği şeyleri sevmek günahların başıdır. Bunlara düşkün olanlar, arkalarından koşanlar merhametten uzak olur. Hadis-i Şerif'te Dünya melundur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar melundur buyuruldu. Allahu Teala hepimizi dünyanın ve dünyada olanların şerrinden, zararından korusun. Sevgili Peygamberi ve geçmişlerin, geleceklerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine duamızı kabul buyursun.